Ben beni tanıtırken çok güzel bir şey söyledi. Aslında başlamak istediğim noktayı söyledi. Benim fizik doktoram yok, benim felsefe doktoram var. Fizikte felsefe doktoram var. Çünkü ben bir Oxford mezunu olarak, işte 1299 yılında kurulmuş bir üniversitenin mezunu olarak hala orada felsefe doktoralara veriliyor. Yani fizik doktorası vermiyorlar ve e, bu çok güzel bir şey. E, çünkü aslında üniversitenin mantığını biraz unuttuk. Yani hocam değil tabii. Burada hocama şey yapıyorum. Bu üniversitede kesinlikle bu, bu, bu, bu olmadığına karniyem. Sonuç olarak çarşamba günlerini böyle seminerlere ayıran ve başka hiçbir iş yapmayacaksınız diye üniversite süper bir şey. Biz ancak otel fizik bölümünde seminer saatimizi bile ders koydurmamayı bile başaramıyoruz. Ee, aslında yani üniversite de diploması bacheloriz. Ondan sonra master hani bu işi artık öğrendin, master oldun, çözdün bu işi. Demek doktor Aza işte aslında tamam artık bu işi çözdüm konudaki her şeyi biliyorsun artık bunun işin felsefesini de biliyorsun demek biraz aslında öyleymiş hala tabi bu şeyi devam ettiriyor Oxford ben işte doktoramı latince dualarla falan kabul oldum <gülüyor> ondan sonra garip yani Türkiye'deki sistemden çok farklı bir sistem aslında biraz için boşaldı ne yazık ki farkındaysanız yani doktora da da bu artık bu hani hala bir şeyler öğrenmeye devam ediyorsunuz eskiden master'da öğrenecek şeyler bitermiş ee, şimdi bugünkü konuşmamda ben size boşluktan bahsetmek istiyorum ee, yani boş işler müdürlüğü yapacağım biraz boş işlerle mi uğraşacağım boşluk boş mudur boşluk boş değil midir boş nedir ne kadar doluyuz, içimiz ne kadar dolu ve izninizde sizi de biraz soru soracağım. Eğer cevap vermek isteyenleriniz olursa mutlu olurum. Hocam aslında ikinci biz ikinci bölümde çay, çay mı sonra biz tartışıyoruz dedi ama size kalmış hocam. Ben biraz izninizde şeyi sor. Sizce boşluk ne demek? Ben ilk başta bir sizin görüşlerinizi alabilir miyim acaba? Boşluk sizce ne demek? Elektriyatçılardan şey e, başlıyormuşuz. <gülüyor> hocam bir <gülüyor> bir şey ki, de söylemek var. istemiyorlarmış pekala tamam, var mı? Boşluk, boşluğun tanımını yapabilecek olan bana var mı? senin tersefeci sen, olarak. olarak maddenin olmadığı çok ağabey, çok ağabey, Maddenin olmadı. Bence çok ilginç bir güzel bir, yani bence çok güzel bir başlangıç noktasından başladık. Maddenin olmadı dedi. Pekala o zaman maddenin yokluğundan tanımlıyorsak boştu. O zaman maddeyi tanımlamamız lazım. O zaman madde nedire geldim ben. <gülüyor> <Otosözü. Hemen>. <gülüyor> <gülüyor> madde nedir? Hı -hı. Madde nedir? Madde nedir? de Uzayda yer kaplayan. Uzayda yer kaplayan. O süper. Bir dakika hemen yazıyoruz bir saniye. Bir dakika bir dakika. Ben bunları yazmam lazım. Şimdi başta boşluktan başladık. Boşluktan başladık. Boşluktan maddeye gittik. Yani antimadde diyeyim. Maddenin olmaması hadi gittik. Ondan sonra ben özür dilerim, biraz bilgisayar notasyonunu kullandım da. <gülüyor> madde ne olmaması dedik. Madde ne olmamasından Madde Nedir'e gittik. Madde Nedir, uzay da ne dedik? Hacim... Hacim artı kütlesi bulunan dedik. Öyle dedik? Biz bize dediler. <gülüyor> <gülüyor> bize, bize, bize öyle dediler. <gülüyor> Bana da hoca diyorlar da işte, ne yapalım. Şimdi... Pekala Size şunu sorayım o zaman Kütlesi bulunup hacmi olmayan Bir şey olabilir mi Yahut Yani ikisi de olmak zorunda mı Işık. Madde dememiz için Işık. İlk başta bunu sorgulayalım Değil mi ışık dedi burada mesela Bir arkadaşımız dedi ki Hacmi var mı ışığın Hacmi ışığın hacmi Işığın hacmi. hacmi diye bir şey var mı acaba yok. Işıkın hacmi yok. Yani neden yok? Çünkü ışık minicik bir parçacık ve bir doğrusal harekette gidiyor. Benden size doğru mesela şu anda. Ve tek bir çizgi ve sonsuz ince bir çizgi. Sonsuz incelikte bir çizgi. Annek diyor. Sonsuz incelikte çizgi olduğu için hacmi yok. Hacmi dalga noktasına da gelebiliriz isterseniz. Ama nereden nasıl bakarsanız bakın Işığın kütlesi, işin hacmi yok. Pekala kütlesi var mı diye tartışabiliriz. İsterseniz ışığın kütlesi var mı diye tartışabiliriz. Ve bu tartışma uzun zaman alır. Ama şimdi o, o soruyu ben bırakayım. Onun yerine şey sorayım size. Kütlesi olup, ne, bir dakika iki, iki soru var aslında. Kütlesi olup hacmi olmayan yahut hacmi olup kütlesi olmayan şey var mı? Şimdi hava filan havanın ama fizikseli var. Ses ses ne? Ses ses aslında bir basınç dalgası. Havadaki bir basınç dalgası ses. Onun için hava yine yani. Ses de bir hava. Onun için hava akımı aslında. Yani onları yani biz şu biz ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında mesela elektron elektron, ya, proton Protonun şey yapalım. İsterseniz bir böyle şey yapalım. Proton. Proton yazalım. Elektron yazalım. Elektron yazamadım. ışık yazalım. Buraya da hacim yazalım. Buraya da kütle yazalım. Şimdi protonun hacmini ölçebiliyoruz. Hacmi var, kütlesi de var değil mi? Bütün madde neden yapılırmış çünkü? Elektronlardan, nötronlardan. Elektrondan. Maddenin yapı taşları değil mi onlar? Nötron da var burada isterseniz. Nötronla proton birbirine benzer. Onun için birlikte yazabilirim. Elektronun sorunu hacmi yok. Ama kütlesi var. Işık. ışığın ikisi de yok. Yani kütleye de bir soru işareti koyabilirim isterseniz. Böyle bir Işın, kütle benzeri bir şeyi var, kütle benzeri enerjisi var, kütle benzeri diyorum ama dikkat edin. Yani siz mesela, atıyorum kaç kilosunuz diye söyleyebilir miyim mi beyefendi? Değerli hocam. <gülüyor> 90. Yaklaşık 90 kilo diyor. Yaklaşık. Hocam yandı sizi. Yanıttı beni. Yani 90'dan çokmuş da, diyor ki çaktırmayın diyor. 90 kilo. Çaktırmayın diyor pekala. Ee, Tamam, 90 kilo ise kendisinin yaklaşık olarak birkaç gramı, şu anda kütlesinin aslında birkaç gramı, ışığın benzer kütlesinden geliyor. Yani aslında, bunu, bunu ben biraz aşacağım merak etmeyin, geleceğim. Yani benim bu, şu anda yapmak istediğim şey boşluğu dolduran şeyleri tanımlamak size ilk başta. Yani boşluğu, o zaman boşlukta önemli olan, yani elektronun, mesela bir yerde elektron varsa siz ona boş der misiniz? Demezsiniz. Ama elektronun hacmi yok. Demek ki önemli olan kütle. Tamam mı? İlk başta bunu çizmek istiyorum kafanızdan. Hacim önemli değil. Madde için kütle lazım. Sadece ve sadece kütle lazım. Fizik kitaplarında en ki değişmesi gerekiyor. Evet. Tamam mı? Bu çok önemli bir nokta. Kütlesi varsa bir şeye biz ona madde diyoruz. Şimdi bu da... Geçen sene belki duymuşsunuzdur, sonunda çok önemli bir parçacık keşfedildi. İsmi de Higgs parçacığı ve Nobel verildi. Ve biz çok heyecanlandık, ben de çok heyecanlı, hepimiz çok heyecanlandık. Böyle ne yapacağımızı şaşırdık kendimizle. Bunun nedeni de Higgs parçacığı, maddeye kütlesini veren bir parçacık. Ve ilk başta ben size buradan başlamak istiyorum. Çünkü boşluğu anlamak için bizim ilk başta maddenin ne olduğunu anlamamız lazım ki maddenin olmadığı yerdeye başlayacağız. Madde içinde kütle lazım. O zaman kütlenin nedenini anlarsanız boşluğu daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi ben burada karşınızda, işte 1980 doğumlu bir fizikçi olarak karşınızdayım. Ve ne yazık ki bu ülkenin şartlarında, bu coğrafyada, bu zaman mekanda doğmuş olmanın dezavantajını yaşamaktayım. Bu dezavantajlardan bir tanesinin en önemlisi, kullandığım dilin yanlış olması. Kullandığım dil çok yanlış. Hemen neden diyorum. Neden dememem lazım benim bir fizikçi olarak. Benim hep nasıl demem lazım. Çünkü fizik nasıl sorusuna cevap verir. Neden sorusuna cevap vermez aslında. Fakat ben bile bu kadar yıllardan beri bu konuya önem verdiğim halde bile hala biraz önce neden fark ettiniz mi? Tamam. Bu çok ciddi bir sorun. Toplumsal bir sorun. Ve bunu tartışabiliriz. Belki çay molasından sonra. Sizinle de bunu tartışmak isterim. Sanırım benim gözümde bu din benim çatışması gibi gözüken sorunların temelinde bu yatıyor. Bilimin neden sorusuna cevap vermeye çalışması çünkü bir şekilde bizi o tarafa doğru itmeye çalışıyor medya. Halk. Bilsek nasıl cevaplıyoruz aslında. Bir anlamda. da neden sorusu da tabii felsefenin ve din biliminin şeyine giriyor. Bu bir çelişki. Şimdi onun için ben size başta Higgs parçasını anlatmak istiyorum. Higgs parçacığı nedir? Bu bir parçacık. Biz bunu keşfettik. Hocam siz sana da soracak mısınız? Sınavda soracağım hocam. <gülüyor> Çok mu ders oldu? Yok yok ayrıca yani ben alacaktım işte. not alacaktım. Not alacak. Allah başladı vallahi rektörüm sayın rektörüm. <gülüyor> Şu ışık konusuna tekrar döneriz, tamam Şimdi ben size bunu bir benzetmeyle açıklamak zorundayım. şu niye kullandım, değil yanlış. Eğer ben size Higgs parçacını anlatmak istiyorsam, yaklaşık sizin 10 yıl boyunca matematik dersi almanız lazım. Onu yapamayacağımıza göre, şu önümüzdeki 40 dakika içinde, ben size bir benzetmeyle açıklamaya çalışacağım Higgs parçacını ve Higgs alanını. Onun için şöyle bir şeyle başlayacağım. Ve hep dediğim şey işte bir yere gidersem örnek partiyle başlıyor. Yani diyorsunuz ki bir parti düşünün. İşte burada herkes insanlar var. Ondan sonra hepsi işte toplaşmışlar. Bir şeyi kutluyorlar. Ondan sonra bu da dışarısı. Ve dışarıdan bu partiye birileri giriyor. Ve hep verdiğim şey işte burada... İşte Yılbaşı Partisi var. Ondan sonra Yılbaşı Partisi'ne de dışarıdan Einstein giriyor. Ve hepiniz işte Einstein'ın etrafına toplamıyor. Einstein geldi kapıdan içeri girdi falan diye. etrafında bir toplaşırsınız değil mi? Ya adam 40 yıldan beri ölü yani. <gülüyor> en azından. <gülüyor> <gülüyor> Projeye katarsınız. Danışma <gülüyor> olarak yazarsınız bir projesine. sonra... <gülüyor> ne oluyor? Einstein girince içeri etrafında... Hemen bir toplaşma oluşuyor. Higgs alanı. Alandan bir bahsediyorum. Yani böyle dağınık, herkesin birbiriyle etkileştiği bu alanın içinde, konuştuğu, bilmem ne, takıldığı bir alan var. Fakat içine bir Einstein parçacığı girdiği zaman alan o parçacığın etrafına toplaşıyor. Şimdi bu parçacığın hareket etmesi daha zorlaşır değil mi? Einstein hareket etmesi o de Etrafı kapkalır balık. Ve hareket edemeyecek değil mi? Rahat bir şekilde hareket etmeyince kütle kazanmış oluyor. Çünkü aslında kütlenin tanımı, kütle dediğimiz şeyin tanımı nereden geliyor biliyor musunuz? F ma'dan geliyor. F ma şu demek. Bir kütleyi hızlandırmak, ivmelendirmek, belli bir hıza ulaştırmak için belirli bir kuvvet lazım. İtmem lazım yani benim onu. Değil mi? Şu mesela şu bardak. Benim bunu belli bir hıza getirmem için itmem lazım. Bunu diyor Newton'un ikinci kanunu. Fakat aslında bunu yanlış diyor Newton'un ikinci kanunu. Aslında kanunun m eşittir f bölü a olması lazım. Ve yani aslında kütle bir şeyi hızlandırmak için gereken kuvvetten tanımlı. Çünkü kuvveti ölçebilir miyim ben? Ölçebilirim. İvmeyi ölçebilir miyim? Arabanın değil mi? İvmeyi, aksa devlet, var. Ölçebilirim. Ama kütleyi nasıl ölçüyorum? ağırlık demedim. Siz şeye çıkınca değil mi? Basküle çıkınca o size ağırlığı veriyor. O sizin dünyanın yer çekimiyle etkileşmenizin sonucunda. Ama kütle evet o farklı bir şey. Ben kütleden bahsediyorum. Mesela uzaya çıkalım. Yer çekimsiz alan. Uluslararası uzay istasyonu üzerindeyiz. Astronotlar hani böyle yüzüyorlar ya. Uluslararası uzay istasyonlar. Yani onlar bile kendilerini itmek zorunda. Uluslararası uzay istasyonunun Duvarından itmek zorunda kendinize hızlanmak için. Orada yer çekimi yok. Ama bir yere gitmek için bacağını bir yere çarpıyor, itiyor kendini ve öyle gidiyor. Uçuyor böyle. Ondan bahsediyorum yani o kütle. Tamam mı? Şimdi işte bu o kütle yani işte zaten. Allah bu parçacık etrafına toplaştı. Bu parçacık etrafında toplaştığı için de bu parçacığın artık bu alanda hareketimiz zorlaştı. Bu hiç alanı. Ama diyorsunuz ki hocam biz, biz, biz sizi Higgs parçacığını bulduk. O zaman nedir bu parçacık? Şimdi bunu nasıl kanıtlarım böyle bir alan olduğunu? Çok zor. Çünkü bütün evrende bu alan. Einstein evrenin dışından geldi. Evrenin dışından gelmek diye bir şey yok. Ben <gülüyor> evrenin dışına çıkacağım ondan sonra bir parçacık olacağım. Yok öyle şey. Tekrar bunu nasıl kanıtlarız? Yine sayın vektörümüzün başka bir yılbaşı partisinde dışarıdan, yani evrenin dışından, buradan bir kişiye bağırttırıyorsunuz içeri. Ses yolluyorsunuz. Ne diyorsunuz ki taktır Einstein geliyor. Şimdi Türkiye'de ne olur? Kulaktan kulağa olur. Dedikodu süper işler ülkede. Değil mi? Hatta dedikodun en iyi işleyen ülkenin Türkiye olduğuna büyük ihtimalle kanıtlayabilir sosyolog arkadaşlarımız. Ve ne olur alay kendi kendine toplaşacak. Değil mi? Hemen bunu duyan insanlar birbirleri etrafında toplaşacaklar. Alan burada bir toplaşacak kendi kendine toplaşacak ve bunu duyan insanlar başkaları da gelecek hatta ve kulaktan kulağa devam edecek. Ne oldu? Alan kendi kendine toplaştı. Bu alanın toplaşması kütle veriyor. O zaman alan kendi kendine kütle verdi. Yani kendi kendine bir parçacık üretti. İşte bu parçayı bir x parçığı diyoruz. Bulduğumuz parçacık da bu. Pekala dışarıdan biri nasıl bağırdı içeri? şunu yaptık, çarpıştırıyoruz parçacıkları kafa kafaya, yüksek enerjide büyük Hadron çarpıştırıcısında ve alanı rahatsız ediyoruz taciz ediyoruz bu taciz sonucu alan kendi kendine nadiren toplaşma ihtimali var yani saniyede 40 milyon çarpışma yapıyoruz 40 milyon ve saniyede günde bir tane iki parçacığı çıkıyor ortaya yani bu çok nadir bir olay ama olan bir olay olabileceğini de ihtimalini biliyorduk e biz şimdi bu parçacığı bulduk. Bunun ismi Higgs parçacığı. Ve bu parçacığı bulduğumuz için bu alanı biliyoruz. Bu alanın var olduğunu biliyoruz. Ve bu alanı bildiğimiz için de işte diyebiliyoruz artık elektronun kütlesini veren şey bu Higgs alanı. Protonal kütlesini veren şey bu Higgs alanı. Ve şu ana kadar keşfettiğimiz 270 tane parçacık var. Pion, kaon, Sigma vesaire. Yani sayesem Sıkıntıdan patlarsınız. Bütün bu parçacıklar için geçerli, bir tanesi için geçerli değil. Eğer bir fizikçi sinir etmek istiyorsanız ona gideceksiniz, diyeceksiniz ki tamam tamam parçacığını buldunuz da nötrinonun kütlesi nereden geliyor diyeceksiniz. Fizikçi hemen oradan kaçacak. <gülüyor> Hala sinimizi bozan ve kütlesinin nedeni bilmediğimiz bir tane parçacık kaldı. Bazı teoriler var, hepsini kanıtlamak çok zor. Biraz başımız belada ama çok şaktırmıyoruz topluma. <gülüyor> Yani bunu duymadınız siz değil mi? Yani toplu hep ne diyor? işte işte Higgs parçacığı Kütlenin nedeni yazılıyor gazetelerde hala. Nasıl denmiyor? Neden oldu? Ben bilmiyorum. Neden bu topar, Neden bu alan toplaşıyor? Toplaşıyor. Ben sadece nasıl olduğunu biliyorum. Toplaştığını biliyorum aslında. Nedenini bilmiyorum. Nereden çıktı. Neden neden diyoruz? Ha, şimdiki şimdi Evren bir defa, şu anda size evrenin boş olmadığını aslında iletmiş oldum. Evrenin her tarafında bir hicro alanı var. Ne kadar boş düşünürseniz düşünün, alan var. Alan ne demek? O anda içime bir şey girerse o alanın bölgesine, orada bir yine o alan toplanacak demek. Ha bu alan ortalıkta parçacık yoksa bu alan bir şey yapıyor mu yapmıyor. bir alan var hani elektrik alanı gibi değil mi bir tane elektronunuz olsun evvel de başka hiçbir şey olmasın bir tane elektron o elektronun alanını test edecek bir şeyiniz olmadığı sürece o alan var yok yukarısı bir şey aslında peki şimdi şunu düşündük işte madde dedik madde elektronlardan protonlardan yapılıyor dedik nötronlardan yapılıyor dedik. Bunun kütlesi var dedik. Onun için boş değil dedik. Ama bu sizin için geçerli. Değil mi? Ama sonra şeyi fark ediyorsunuz. Dedim ki size elektronun bölümü yok. Büyüklüğü yok. Yani sıfır büyüklükte elektron. Şu anda hem teoride hem de yani tüm limitler onu gösteriyor. Deneyler. Peki Protonun hacmi var dedim. Protonun hacmi bilen var mı? Protonun çapını. Protonun çapını bilen var mı? Peki atomun, atomun çapını bilen var mı? Aslında hepiniz atomun çapını biliyorsunuz. Sadece bilmediğiniz düşünüyorsunuz. Bıraktın hocam bıraktın. Atomun çapını hepiniz biliyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Günümüzün en modern kelimelerden bir tanesi. Şu anda mesela biz gitsek herhangi bir teknik üniversiteye yani sosyal bilim olmayan bir üniversiteye gitsek siz hangi bilim dalında iyisiniz diye nanoteknoloji nanoteknolojiler mi Türkiye'de ver? İşte nano. Nano ne demek? Nano 10 üzeri eksi 9 demek. Yani bir atomun çapı herhangi bir atom alın. Atıyorum. En sevdiğiniz atom hangisi? Neon. Argon. Vesaire. Atıyorum yani öyle. Altın, bazılarımızın altın, değil mi? Ondan sonra bazılarımızın şey, Diamonds are girls best friend diyeceğim. Değil mi? <gülüyor> Diamonds are girls best friend diyerek elmasın çabı falan. <gülüyor> hani hepsinden. Ne, ne olursa olsun. Nano skor. Yani ne demek? 10 üzeri eksi 9 metre. Şimdi ben sizin biraz 10 üzeri eksi 9 metre gibi bir şey düşünmenizi istiyorum. Bu çok zor bir şey. Bu şu demek. Tırnağınızın ucuna bakarsanız gördüğünüz en minik Yerde bile en göre, görebildiğiniz en küçük Gözün seçebildiği en küçük yer Yaklaşık 1 milimetrenin onda biri Tamam Yüzde biriyle onda biri arası artık Gözünüzün biraz şeyine kalmış Onda 10 on, bin tane proton var demek 10 bin tane atom var demek Gözümüzün seçebildiği en küçük yerde bile O demek Ve Şimdi atomun içinde ne var? İşte bir elektron var, elektronlar var dışarıda. Elektronların şey yok, değil mi? Hacim yok dedik. Ve ortada bir çekirdek var. İşte burada da bir tane daha atom var. Burada da bir tane daha atom var. Bunlar böyle mesela katı, katı bir şeyde bunlar yan yana böyle diziliyorlar. Tamam, aralarında çok büyük bir mesafe yok. Zaten elektronlar belirliyor bunun çapını. Fakat şunun çapı, protonun çapı santimetre. 10 üzeri eksi 15 metre 10 üzeri eksi 15 metre yani atomun tamam mı? ve bu atomun içindeki proton ortada yine de gözünüzde seçemezsiniz hatta şöyle de diyebilirim 1 metre boyutundaysam ve ben bir protonsam benim etrafımda dönen elektronun uzaklığı benden Banda filan yani, evet. Tamam. Ve bu şu yemek, aramızda ne var? Boşluk. Tamam mı? Aramızda boşluk var, aramızda bir şey yok. Aramızda sadece elektrik alan var. Bir şey yok yani. Onun için şunu ilk başta anlamanızı istiyorum. İçiniz çok boş. Hepiniz boşsunuz. <gülüyor> Ve milyonda birine boşsunuz yani, hani... Hacminizin <gülüyor> Tamam mı? Hacminizin Milyonda 1'lik kadar dolusunuz Ona da şükür Ona da şükür Hocam çok eğlenceli de ya Burası ben hep geliyim <gülüyor> Bunu şuradan şey yapabiliyoruz Bir nötron atomları ve nötronları o kadar sıkıştırabiliyor ki bu evren. Bir kaşık, bir kaşık yani nötron yıldızlarında süpernovalardan sonra patlayan süpernovalardan sonra çöken yıldızların çekirdeğinde nötron yıldızları oluşuyor ve nötron yıldızlarında bir kaşık malzeme bir ton. Bir kaşık malzeme bir ton kütlesinde. Neden? Çünkü hepsi sadece bu. Hepsi. Elektronlar Böyle bir şekilde atıyorsunuz dışarı ve sadece çekirdekler kalıyor ve çekirdeklerin hepsini toplayınca bir kaşık çekirdek yuttuğunu ediyor. Yani siz eğer boş olmasaydınız çok dersetkütleri olurdunuz. Yani boş olmanız iyi bir şey. <gülüyor> hareket edebiliyorsunuz. Yoksa sizi hareket ettirmek için yanılmaz kuvvete ihtiyaç vardı. Bu da bizi şuna getiriyor. Fizik kanunları inanılmaz. Biz, biz bu da fine tuning problem diyoruz fizikte. Ince ayar problemi. Böyle fisiğin basit sabitlerine elektronun yükü gibi. Ama elektronun yükü hani hep değil mi? Hep bahsedilir elektronun yük işte Var bir tane bir şey. Elektronun yükü. Sabit yani. Yahu da ışığın hızı sabit. Bu sabitleri şöyle azıcık değiştirseniz. Böyle azıcık derken de yüzde bir falan bahsetmiyorum. Milyarda bir mertebesinden bahsediyorum. Milyarda bir mertebesinden değiştirseniz mesela su oluşmuyor evrende hidrojen oksijen bağlanmıyor Yahut da azıcık biraz daha değiştirdiniz Evrenin ilk başlığından itibaren Evrendeki kütle yeterince olmuyor Kütle çekiminden dolayı galaksiler oluşmuyor Bütün evren dağılıyor gidiyor Bizim için bu çok dehşet bir şey yani Fizikteki en büyük sorulardan Tartışılan noktalardan bir tanesi Bunu belki başka bir gün daha detaylı anlatabilirim Örnekleriyle Ben sadece şu anda birkaç şey verdim size en büyük sorunlardan bir tanesi nasıl da oluyordu evren bu kadar hassas ayarlı bunun ilginç şeylerinden bir tanesi tabi buna hemen çok kolay tanrı yaptı demek yani tanrının işi demek çok kolay ama daha ilginci şey olabilir bence yani benim de bir düşüncem biraz o tarafa biraz artık fizikçilik şeyimle değil, sıfatımla değil insanlık sıfatımla konuşmam gerekirse çok bana estetik gelen bir düşünce var estetik gelen düşünce de şu kanunlar kanun koyucu Tanrı sanki ama bu, bu şeylere karar vermek zorunda değil ışığın hızına, elektronun yüküne karar vermek zorunda değil belki en başta bütün evrenleri yaratıyor alemleri yaratıyorum diyor ya alemleri yaratıyor ama sadece bu alemde su oluşabiliyor onun için biz buradayız Buna entropik prensip deniliyor. Yani siz buradasınız onun için gözlem yapabiliyorsunuz. Siz olmasaydınız zaten gözlem yapamazdınız. Ve bu çok bana etevik bir fikir geliyor. Yani şunu demek istiyorsunuz. Bu ayarların bu şekilde olmadığı başka evrenlerde, evrenin evet. başka yerlerde vardır muhtemelen. Belki evrenin başka yerleri, belki başka evrenler, alemler vesaire. Olabilir yani. Biz buna bunu kanıt, bunun tersini de kanıtlayamazsınız. Yani bunun, bu kanıtlanamaz bir şey. Bu noktada artık insanlık sıfatımla, onun için fizikçilik değil de insanlık sıfatımla konuşuyorum dedim. Bu sadece ilginç bir fikir. Aklınızda kalsın. Belki bazı evrenler var, bomboş. Çünkü orada Higgs alanının işte birkaç tane sabiti var, onlar yanlış gitmiş. Yani sabitler ne demek? Şimdi boşluk denilen şeyi asla tanımlayan bu sabitler Yani sizin ne kadar boş yapıp dolu olduğunuzu Elektronun yükü tanımlıyor değil mi? Elektro, çünkü şu, şu şeyi ne tanımlıyor? proton var değil mi? Burada da elektron var Bu ikisi birbirini çekiyor Bu artı yüklü, bu eksi yüklü Hepiniz bunu hatırlarsınız diyeyim de diyorum artık Elektronla pozitron birbirini Yani şey, çar Karşı yüklerin birbirini çektiğini Ve bu çekimi kim belirliyor? İkisinin yükü belirliyor eğer ben bu yükü değiştirirsem, aradaki mesafe değişecek. O zaman ne kadar dolu ve boş olduğunuz değişecek, kızla. Ve mesela tutup da sizin hidrojen molekülünüz, size ato, at, hidrojen atomunuz, oksijen atomuna bağlanmayacak, su oluşmayacak. Bu şeylerle oynamaya başladınız zaman. Bunu hesaplayabiliyoruz ve bunlar çok eğlenceli aslında problemler. Şimdi, saat kaç acaba? Çeyrek var, süper. 15 dakikada size benim fizikte bildiğim en dehşet Engelsi olayı anlatmak istiyorum. Biraz önce dedim ya, elektron. Elektronla hakkını düşünmemiz lazım. Çünkü elektron, evrendeki en hafif parçacık. Ve şimdi, Elektronların ilginç, daha doğrusu kuantum dünyasının hakkında öğrendiğiniz en ilginç prensiplerden bir tanesine bahsetmek istiyorum. Büyük ihtimalle hepiniz köşesinden, kulağından duymuşsunuzdur. belgin belirsizlik prensibi. İlk başta şimdi nereye gittiğimi anlamayacaksınız bu 5 devika boyunca, lütfen onun için biraz sabredin. Ama sonra size dehşet bir şey anlatacağım. İlk başta bir kural anlatmam lazım size. Heisenberg'in belirsizlik prensibini hatırlayanlarımız var mı? Bir şeyin ya yerini, hatırlayanlar var anladım orada, bir şeyin yerini yahut momentumunu hızını aynı anda ölçemem demek. Tamam mı? Yani şu demek, ben eğer yeterince hızlı gidiyorsam yerimi iyi belirleyemem. O anda nerede olduğumu değil mi? Bir araba düşünün. Yalmaz hızlı gidiyor. Birisi size tak diye sordu neredesin diye. Aa, işte şurada ile burayla arasındayım o anda. gibi. Mesela Abdullah hocanın şoförü Allah Allah <gülüyor> gibi. <gülüyor> Çok hızlı gidenlerimiz var da sanırım gider. Ondan sonra. Eğer yeterince hızlı gidiyorsanız. Ya derim işte saat iki buçukta neredeydin? İşte ben Afyon'da bilmem neyli bilmem arasındayım dersin. Bunun gibi çok hızlı gidiyorsan. Ama daha yavaş gidiyorsan yerini tam olarak bilirsin. Ya tamam ben bir yere hareket oradayım. Bu çok klasik bir anlatış şekli. Bunun kuantum anlatış şekline gidersek birilerinin bazılarınızı kaybedebilirim. Lütfen söyleyin kaybedersem sizlere. <gülüyor> Maddenin biz aynı zamanda dalga olduğunu öğrendik. Bu yaklaşık 80 yıl aldı. Ama artık kabul edilen bir şey. Elektron mesela. Hem parçacık hem dalga. Işık. Hem parçacık hem dalga. Şimdi ben parçacıklara dalga olarak bakmak istiyorum. Şimdi bu dalganın, dalgaların bizim gözümüzde birkaç tane önemli şey var. Ölçülebilir. Mesela ben bu dalganın tam olarak nerede olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. Peki hızdaki belirsizliğim ne? Şimdi hızdaki belirsizliğini anlamak için... Bir tane daha formül kullanmak zorundayım izninizle. O da de Broglie'nin prensibi. De Broglie bize şunu öğretiyor, diyor ki, hani bu parçacıklar aynı zamanda hem parçacık hem dalga ya. Herhangi bir parçacığım olsun benim ve bunun bir hızlı olsun, momentumu yani mv yani. Bir parçacığım belki bir şey olsun, momentumu olsun. Ben bunun dalga olarak Dalga boyunu bulmam için Edge diye bir sabite Yine bir sabit dikkat edin Edge diye bir sabite bir tamamen tamamı belirsem Ben bunun dalgacık dalga hareketindeki Hareketimdeki bu şeyini bulurum Dalga boyunu bulurum Diyor tamam mı? Sorusu olan var mı? <gülüyor> en zor nokta bu ama İnanın şurayı atlattık mı iki dakika daha sabredeceksiniz. Ondan sonrası Yol Evet. Ondan sonrası daha eğlenceli olacak. Biraz biliyorum şu anda sıkıntılısınız ama. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir parçacığın parçacık özelliğiyle e, dalga özelliğini bağlayan bir formül bu. Tamam mı? Ve pek hala bunun Bu, bu parçacığın, bu dalganın kendini tekrar etme tekrar ediyor mu kendini? Etmiyor şu, anda. etmiyor şu anda onun için ben bunun dalga boyunu ölçebilir miyim? ölçemem çünkü bilgim yok elimde işte yeri, bu sefer biraz önceki şeyin bu kuantum versiyonu neyini biliyorum yerini çok iyi biliyorum ama neyi bilmiyorum dalga boyunu bilmiyorum dalga boyunu dediğim içinde kızını da bilmiyorum çünkü dalga boyunu bilmemek demek kızını bilmemek demek ve prensip şu karıştırmayayım bir sabite yakın tamam mı bir sabite yakın diyeyim yani bir sabit gibi düşünün tamam mı yani bir şeyin şu demek ya ben ikisinin iki, iki tane belirsizliğin çarpımı sabit olmak zorunda ya yani ben bir şeyin ya iyi bir şekilde hızını bileceğim momentumunu bileceğim ya da yerini bileceğim. Ama ikisini aynı anda bilmem çok zor. Yani dengeleyebilirim ama dengelemek biraz zor. Bunun tersi örneği ben bunun dalga boyunu süper bilirim yani. Ama yeri nerede bu parçacığın? Ee, bilmem. Parçacığın yeri buralarda bir yerlerde bu parçacık. Yani nerede? Bilmiyorum. Tamam. Ve bu bize... Heisenberg'in belirsizlik prensibini örüyor. Heisenberg bunu... Çok, neyse ya. Heisenberg bunu bir şekilde yazmış. İsteyenler bakar. İlginç bir hikayesi var arkasında da. Biraz terbiyesiz. Ondan sonra... <gülüyor> Heisenberg'in belirsizlik prensibinden sonra bu konuda çalışmalar devam ediyor. Diyorlar ki, ya diyorlar... Başka belirsizlik prensipleri olabilir mi? Yani bir şeyi iyi ölçersem başka bir şeyi aynı anda iyi ölçemem. fikri Ve... Bir şeyin enerjisini ve zamanla aynı anda ölçemem. Ha. Diyebilirsiniz. Hatta ha değil. Çünkü ne demek ya bu? Bir şeyin enerjisini. Mesela bir parçacık. Bir parçacık bozulacak. X parçacı. Onun üzeri eksi saniye yaşıyor. Tamam mı? Çok az yaşıyor yani. X parçacı. Bunun bozulma enerjisiyle bunun bozulma zamanını aynı anda ölçemem demek mesela bu bunu kanıtladık yani bunu biliyoruz böyle olduğunu tamam mı bunun bizim için en önemli çıktısı şu boşluk diyelim boşluk bomboş bir boşluk higgs var tamam ama alan bir şey yapmıyor zaten tamam mı herhangi bir zaman yeterince küçük bir zaman alırsam sıfır enerji olsun orada tamam mı sıfır enerji var enerji sıfır Yeterince küçük bir zaman alırsam, mesela 10 üzeri eksi 40 saniye aldım. Çok kısa bir zaman aldım. O zaman içinde büyük bir enerji, belirsizliği yaşayabilirim demek. Boşlukta diyorum. Büyük yaşayabilirim. Yani yeterince kısa bir zaman alırsam... Evet, yeterince bir kısa bir zaman alırsam onun üzeri eksi 40 saniye gibi bir zaman aralığı düşünürsem ve o zaman aralığında boşluktaki enerjiyi ölçersem çok büyük bir enerji belirsiz diye yaşayabilirim şey yani orada yoktan enerji var olabilir daha büyük bir, kalınca. Daha büyük bir kalınca şu anda siz işte enerjinizi rahat rahat ölçüyorum benim çünkü ben şu anda sizi saniyede işte gözüm yaklaşık olarak kaç 46 kez mi fotoğraf çekiyor? Enerji büyük yani. Zaman büyük yani. Zaman aralığı. Milisaniyeler. Onun için sizin enerjinizi sabit olarak görüyorum. Enerji şeyi küçük. Belirsizliği. Bu bu, bu episteli bir bir yani. Geleceğim. Geleceğim. Geleceğim. Bu, bu, bu kanıtlı bir şey. Biraz, biraz sonra amacım hepinizi şöyle bir Kafanıza böyle bir, yani dediğim gibi bu benim fizikte bildiğim en dehşet şey. Geleceğim. Bunun kanıtı pek olabilir mi diyeceksiniz. Var. Onu anlatmak istiyorum size. Hiç beklemediğiniz bir yerden çıkacak kanıda. İn yolunu. Benim de hiç beklemedim bir yerden değil. İlk gördüğümde ben buna böyle, ben fizikçi olmalıyım diye. Şimdi hepiniz fizikçi yaparmışız. Ee, şimdi Burası boşalıyor. Herkes otaya geçiyor hocam. <gülüyor> Şimdi yani şunu demek istiyorum pekala evrendeki en hafif parçacık hangisiydi? Elektronu, değil mi? şimdi kuantum sayıları sabit kalmalı yani da aynı kalmalısınız yani yük toplamda sıfır olmalı mesela spin denilen bir kat var dönüş kat sayısı o yine sıfır olmalı mesela evren yani boşluğun kuantum sayılarını şey yapmamalı Sadece enerji, en, ha bu arada diyebilirsiniz enerjinin korunumu vardı hocam, enerjinin korunumu yok. Kuantum vizyona göre enerjinin ko, korunumu kısa zaman için yok. Ha diyebilirsiniz ki ya kısa zamanlardan yapılmış büyük zamanlarda nasıl büyük zamanda enerjinin korunumu vardı küçük zamanlarda yok? Oo çok daha edeşit bir soruya gireriz ve çok yani önemli bir soru bu. Ama küçük zamanlar için enerjinin korunumu yok. Momentumun korunumu her zaman var. Momentumun korunuyor. Şimdi benim küçük bir enerji. Yine de yani şu sabit küçük bir nesne bu arada. O kadar büyük bir şey değil. Ve ben böyle küçük zamanlar 10 üzeri eksi 40 saniye yani bir saniyenin milyarda birinin, milyarda birinin, milyarda birinin milyarda birinden bahsediyorum bu arada. Burada büyük bir enerji belirsizliği oluyor. Bu enerji belirsizliğinden dolayı bir elektron pozisyon çifti var ya yukarısı olabiliyor. Hop diye boşluk boş dediğimiz boşluktan bir an için hop ondan sonra yine yok olabiliyor. Çünkü boşlukta aynı kuantum sayıları. Yani elektron ve pozitronun toplamı sıfır. Momentumu koruyacak bir şekilde. Çünkü ikisi de karşı karşıya gidip tekrar birleşecek ve yok olacak. Ve spin de tamam yani bütün işte kuantum sayıları ve bu şey gibi oluyor çorbayı bilirsiniz hani çorbanın üstünde böyle kaynamaya yaklaşık özellikle böyle koyu çorbalarda luk luk eder böyle lak luk luk luk. minik minik kabarcıklar oluşur kabarcıklar küçükse daha uzun zaman yaşar kabarcıklar büyükse hemen patlar aynı olay enerjisi yüksekse daha kısa zaman yaşıyor Enerjisi küçükse daha uzun zaman yaşayacak. Ve böylelikle bu her kabarcık, e, o kabarcıklar, o kabarcıkların her birini bir elektron-pozitron çifti gibi düşünün. Boşluktan bir an için çıkıp yok olan, çıkıp yok olan, çıkıp yok olan. Şimdi bu size biraz bilim kurgu gibi geldi. Ama kanıtlı, biraz sonra kanıtını göstereceğim. Ve boşluk hiç zaman boş değil. Sürekli bu ihtimaller denizi biz, buna ihtimaller denizi diyoruz, sea of probabilities. Gerçekten her zaman için bir elektron pozisyon çiftinin boşluktan boş dediğimiz yerden bir an için çıkıp tekrar yok olma ihtimali var. Çıkıp yok oluyor, çıkıp yok oluyor, çıkıp yok oluyor. Farklı yerlerde, farklı enerjilerde. Enerjisi ne kadar yüksekse zaman o kadar kısa. Enerji tamamı da yok mu ediyor yoksa? Yok oluyor. Bilirsiniz çünkü enerji. Şimdi diyebilirsiniz ki tam bu bilim kurgu. Değil mi? Bilim kurgu gibi bir şey yani. Ve diyebilirsiniz ki ya diyebilirsiniz. E tamam. Nasıl bunu çözdük de yani neden pek? Yani evrenin böyle bir şey izin veriyor olması. Evren buna izin veriyor. Tamam mı? Parçacığın, biraz önce anlattığım gibi parçacığın hem parçacık hem dalga olmasından dolayı buna izin veriyor evren. Bir şey izin veriyor olmasa onu yapacağı manasında gelir mi? Atıyorum, siz oğlunuza hocam, izin veriyorsunuz da yapmak zorunda değil, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evren bir şey izin veriyorsa bunu yapmak zorunda mı? <gülüyor> değil aslında. Burada ilginç bir prensip var. Dirac, Thurman denilen bence geçen yüzyılın en dehşet fizikçisi. Diyor ki, şöyle bir prensip var. Nedenense bir, bir bu geçerli? Eğer evrende fizik kanunları bir şeye izin veriyorsa o oluyor. Yani hakkı varsa kullanıyor evren. Neden bilmiyorum neden olduğunu. Ama bu garip fikir, garip bir fikir. Bunu yani ben olsam böyle bir hakkı kullanmazdım gibi geliyor ama kullanıyor dibine kadar ve. Evrenin aslında en önemli noktalarından biri buradan çıkıyor. Yine fin, şimdi Fairmont hesabına geleceğim. Şimdi bunu kabul ettik değil mi? Elektron pozisyon çiftleri her taraftan böyle çıkıyor diye kabul edelim. Çıkıyor dediniz aslında var oluyor dedim. Var oluyor. Yani, yani var, evet, var olup evet sürekli var olup yok oluyor. Yani aslında yok. Çıkıyor. Parçacık Yani kısa bir zaman için var, sonra tekrar yok. Var yok. Yani. Bu, şunu da diyebilirsiniz yaratılış sürekli devam ediyor şimdi bu prensipten böyle çıkarak ben sizin bir elektron düşünmenizi istiyorum ve buradan çıkan elektrik alanları düşünmenizi istiyorum şimdi elektronun bir elektrik var ve elektronun yükü olduğu için de etrafında bir alanı var bu alan neye benziyor derseniz böyle hani gelinlerin eteği olur ya böyle gider öyle yani alan o etek gibi sonsuzda sıfıra doğru gidiyor yani uzaklaştıkça elektrik alan azalıyor ama o alan elektrona yaklaştıkça artıyor artıyor artıyor artıyor, artıyor, artıyor ve sıfırlı da sonsuza gidiyor tamam mı? Yani böyle bir grafik düşünün kendi kafanızda ve şey, o elektron pozitron çiftleri, şimdi bu bütün evden boş diyelim, bu bütün boş boş bo, boşlukta yine Higgs alanımız var, Higgs alanımızın dışında elektron ve pozitron çiftlerinin sürekli var olup yok olma ihtimalleri var ve bu elektronun etrafında bu, bu olaylar devam etmeye devam edecek, yani bu olaylar devam edecek. Şimdi ne olacak? Elektronun etrafında bir elektron ve pozitron çifti oluşacak. Şimdi sanırım hepiniz bilirsiniz iki elektron birbirinden nefret ediyor pozitronla elektronla birbirini seviyor aşıklar birbirlerine zıt kutuplar birbirini çeker şeyinde yani bu çift pozitron mu daha yakın olmak istiyor elektron mu daha yakın olmak istiyor bu çiftler çıkacak ya çorba olayı pozitron elektron tarafında olmak isteyecek değil mi o zaman pozitron elektron tarafında olmak isteyecek. Değil mi? Bu kabarcıklar çıkarken kelime biliyor musunuz? Polarize. Yani bir şeyin simetrisinin kırılması demek. Yani hep hep pozitron elektronu tarafında olmayı tercih edecek o kabarcıklar çıkarken. Rıplık ediyor ya çorbanın üstünde. Ve ben şimdi dışarıdan bir gözlemci olayım. Ve bu elektronu gözlemliyorum. Ve bir şekilde mesela ben bir elektron olsam ...benim etrafımda da bolca pozitron olsa... ...siz bu çok uzaklardan baktınız... ...siz beni görebilir misiniz? Sor. Çünkü yükümü onlar... ...şeyıldım Türkçesi... ...kalkanlayacak. Çünkü etrafımda sürekli... Ha, sabit, erik, ...sabit pozitron değil bunlar. Sürekli var olmakla yok olmak arasındaki pozitronlar... ...ama sürekli bunlar var ve yoklar... ...sürekli böyle çıkıp çıkıp yok oluyorlar... ...ama toplamda bir etkileri olacak... Toplamda benim yükü mü olduğundan az gösterecekler. Doğru muyum? Herhalde. <gülüyor> Herhalde. Hayır ama hissetti yani biraz kafamda yattı mı bu? Ha? size. Ya hocam güvenmekle alakası yok. Yani bu biraz his meselesi artık bu noktada. Yani ben burada olarak bunu yapmaya çalışsam yaklaşık bunun bir bu ders. Bildiğiniz ama yani hani. Kuantum elektrodinamiği dersi bu. <gülüyor> Şimdi, yani uzaktan bir seyirci, uzaktan bakan bir seyirci, elektronun yükünü olduğundan az görüyor. Bu aynı şey belki hatırl kimya dersi almış olanlarınız vakti zamanda varsa, böyle bir sodyumu suyun içine attığınız zaman, ha, hatırlayanlar var, su molekülleri sodyumun etrafında böyle kendilerini aranj edip de sodyumun da yükün olduğundan az gösteriyordu. Aynı kavram. Van der Waal kuvvetleri. Belki hani hepiniz hatırlamasanız belki çağrıştıranlar vardır diye söylüyorum. Ve matematik doğru yaparsanız ortaya şu çıkıyor. Ben şu anda elektronun yükünü olduğundan az gözlemliyorum. <gülüyor> elektronun yükü eğer elektronun dibine kadar girebilseniz bunların en dibine kadar gidebilseniz elektronun yükü sonsuz elektronun yükü ancak biz dışarıdan baktığımız için sonlu benim boşluğun elektron etrafında polarize olmasından dolayı sonlu görüyoruz benim fizik hakkında bildiğim en dehşet şey bu Yani ben bu işi matematiksel yapamıyorum şu anda. Ama düşünün. Hani hep o sabit dediğimiz elektronun yükü var ya sabit değil. Elektron yükü de değişiyor. Vakumu çünkü değiştiriyorsunuz. Boşluğu değiştirince elektron yükü de değişiyor. Pekala bunu nasıl kanıtladık sönde? Bunu kanıt bu arada Şimdi normalde elektronun yüküne ne yaptık? Yıllar boyunca sönde iki tane elektron, elektron ve pozitronu kafa kafaya çarpıştırdık. Ve yüksek enerjilerde iki tane şeyi kafa kafaya çarpıştırınca o vakumdaki pariraziyasyonun içine girmiş oluyorsunuz. O deniz var ya, o denizin içine girmiş oluyorsunuz. Ve son de yüksek enerjilerde, yüksek enerjilerde dedim de 200 gev yaklaşık, 200 gevlik enerjide, yüksek enerjilerde yani elektronun yükünün enerjiye bağımlı olduğunu ölçebiliyoruz. Yani siz o eğer vakumun boşluğunun içine girerseniz elektronun etrafındaki Düşünün ne kadar değişik bir şey. Elektronun etrafında polarize olmuş boşluğun içine giriyorsunuz, böyle yüzüyorsunuz. Oradan sekerse elektron, yıldızların, oradan etkileşip dönersiniz. Elektronun yüküne olduğundan fazla yani, bunun kayata olduğundan fazla görüyorsunuz. Size boşluk hakkında söylemek istediğim en önemli şey bu aslında. Boşluktan dolayı buradayız. Yani boşluk olmasaydı, elektron yüklü sonsuz. Ne yapacaksınız sonsuz olan bir elektron yani sonsuz yüklü olan proton, sonsuz bir, bütün parçacıkların biri sonsuz. Hani bir molekül yapamazsınız, hiçbir şey yapamazsınız. Yani belki de şu anda fizikçiler, biz fizikçiler olarak düşündüğümüz şey şu: Fizikin başlangıcı boşluğu anlamak. Boşluğu anladıkça. Diğer daha iyi anlıyoruz. Teşekkür ederim. Bu kadar.